قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريض او على سفر فعده من ايام gönülleri nurlanan Allah subhanahu Teala hazretlerine secde etmekle Balınları nurlanan, kıyamet gününe inanan, Allah'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. İçinde bulunduğumuz ay pek muazzam bir aydır. Ve bu ay ümmeti Muhammed'e bahşi olmuştur. Ayet-i de ey imadenler oruçta farz olduğu, sizden evvel geçen ümmetlere orucun farz olduğu gibi. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor, fakat, onlar oruç halde bizden evvel ve uzun uzun oruç halde bizim oruçlar gibi yırmalıdır. Daha ağır, daha yüklü. Namazları da öyle, gazaları da öyle. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e ve daha husus resul Ekrem'e olan muhabbetinden Resul'e Ekrem'in ümmetine büyük insanlar da bulmuştur. Bizlere yani Alhamdülillah. Bir defa bütün kütübü sevaviye, yani semavi kitaplar, gökten inen kitaplar. Bunlar 104 tanedir. 100 tanesi suhuf, 4 tanesi büyük kitap. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Membir'dir. Ve 100 suhufun 3 büyük kitabın mecmuu Kur'an'a ı Allah a cöm etmiştir. Hem de sure-i Fatiha'ya. Yani bir kimse sure-i Fatiha'yı edilse, 104 kitabı okumuş gibidir o. Bize verilmişse al mesani Yedi sefer Peygamberden nazil olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e ihsan-ı inayeti başka türlüdür Ramazan'da. Bu Ramazan ayında. Burada evvel söylemiştik Recep Şehrullah idi. Allah Celle Hazretleri kendisine bir ay seçmiş. On iki aydan Recep'e almış. Resul-i Ekrem'de Şaban-ı Şerif'i almış Şaban ayı. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e Ramazan'ı ihsan-ı inayet buyurmuş. Bütün gök kitapları, gökten inen kitaplar bu aydan ünzül etmiştir, nazil olmuştur. Yani insanlarla Allah ile, Allah ile kul arasındaki rabita bu ayda başlamıştır. Yakine. Hiçbir zaman ayrılmaz ya Allah ile kul arasındaki rabita bahumsuz kitabı olarak bu ayda. Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem'e leyle-i kaderdeşli Kur'an-ı Kerim'in düzletini yine Sur-i Celil'e haber vermekte. Şimdi bakalım neler ihsan olunmuş? Onlardan bir miktar böyle, tabii aşina günürlere. Allah'ı sevenlere bunu haber vereceğiz. Allah'tan haber yok. Allah'ı Allah Allah sonradır gibi bilen kişilere, onlara sözümüz yok. Onlar has ölmüş, has ölmüş o. Ama yani Allah Allah rızasını arayanlar, bu alemin için geldiklerini düşünenler, tefekkür edenler. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Niçin geldik, niçin gidiyoruz diyenler, bunu düşünenler böyle. Onlara büyük müjde var. Biliyorsunuz ki Peygamberler içerisinde. Musa Kelimullah Allah ile konuşurdu. Ona kelim sıfatı, Her peygamber Cenab-ı Allah'la konuşur. Sen de konuşuyorsun. Duaların hak ile konuşmaktır. Kur'an'ı okusa bir adam da yase dese, dese ki ben Allah ile konuştum dese yemin etse o adam yemininde yalancı değildir. Allah'la konuşmuştur Kur'an'a koştu çünkü. Musa peygamber ayrı bir hususiyetim var. Tura gidiyor, Tevrat'ta Cenab-ı Hak ile bir görüşüyorlar. Ona, onun için Kelim denilmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Halil denilmiş. Nuh Aleyhisselam kavmini Necat'a girdirdiği için Nuh Neci denilmiş. Adım Aleyhisselam Safi ve ta Tahir olduğu için Safi denilmiş. Hep peygamberlerin böyle bir sıfatları var, hepsini sayacak değiliz. Moza peygamber Tora gidiyor, iyi dinle. Orucun sonra bir miktar zevkini zevkini tadacağız şimdi. Hakla konuşuyor, bundan cesaret almış Hazreti Musa. Dedi ya Rabbi benimle konuşuyorsun cemalini de görsen senin bana cemalini göstersem dedi ister ya ne kadar güzel değil mi ya Rabbi benden konuşuyorsun bana kiri diyorsun konuşuyorsun cemalini de bana göster cemalini göreyim dedi esai zulahvelen maça Musa bana cemalini göster sana bakayım ya Rabbi seni dedi hatta halaburdu lenterani ya Musa sen beni göremezsin. Zira ben cemalimi senden sonra sevgili hikate alem olan Muhammed Mustafa'nın ümmetine Ramazan ayını, Ramazan orucunu farz edeceğim ve cemalimi Hazreti Muhammed Mustafa'ya göstereceğim. Şu anda seninle benim aramda 70 bin perde var. O sevgili Muhammed'imin mahbubunun ümmeti iftar sofrasına oturduğu vakitte boyunları bükük emrimi dinlemiş, Yüzleri sararmış, gözleri yaşlı. Kalpleri benim aşkımla vuruyor. Aramızdan bu 70 perdeyi kaldıracağım onlara. Ve cemalimi onlara hazırladım ya Musa. Onlara göstermeden sana gösteremem dedi Düşün bir defa. Ama bu, bu çok konuştuğum şey çok mühim mesele. Dinde usul olanlar bu işin can verirler yani. Dinde usul olanlar. Görsek ne oluyor? Görmecek ne olacak derse bir adam ona ne diyeyim ben? Ona bir sözümüz yok. Bütün ibadetler ente maksudi ve rizace olacak. Yani manası Türkçesi, Ya Rabbi maksudum sensin, kastım sensin, matlubum, isteğim, arzum senin rızan diyeceksin. Her ibadette böyle. Oruç mu? Oruç. Cehenneme kalkandır. Cehennem ateşine sütredir, kalkandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Es-Savum buyurdu. Dediği oruç, kalkandır dedi cehennem ateşine. Oruç. Allah'ın sevdiği en güzel ibadettir. Çünkü rüyası yok içinde. Her ibadete gösteriş girebilir. Ama oruca rüya girmez. Allah ahiret kulun arasında. Onun için mükafatını Hak Teala kendi buyurdu ki en eziybi oruçtan müminin mükafatı bana ayettirir Allah. Söylemedi olduğu oldu. Gizledi, sakladı. Şimdi namaz için, salat için cennet var, e, efendimiz zekat için derecat var, şu var şu var. Fakat oruca girince oruçta sen abi sakladığı ve oruçta büyük sırlar var. Bir defa görüyorsunuz ki müminler açlık nefsi emmarenin boynunu büktürüyor. Ona gen vurduruyor. İnsana insanlığını bildiriyor oruç. Vücutta çünkü iki kuvvet vardır. Bir kuvvet nefstir. Diğer kuvvet akl ve ruhtur. Nefis insanları daima kötülüğe götürür. Kendi arzusuna çeker. Hayvaniyete, şehvaniyete götürür. Diğer ruh ile akıl insana ama aklıma açtan bahsetmiyorum. Kutsi akıldan bahsediyorum. Aklımı attan bahsediyorum. Hani misalini vereverelim de öyle daha güzel anlatacağım şimdi. Diyor ki Abdullah-ı Mübarek ben Hicaz'dan geliyordum. Bilmediğim bir şehre uğradım. Şimdi akle, ruhu ve nefsi farkını göstermek için atıyorum Kısayı. Bilmediğim bir şehre uğradım baktım ufak bir çocuk. Orada toprakları yiyor, gülüyor, onları dağıtıyor, ağlıyor. Hangi çocuk? 5-6 yaşında, o kadar. Selam vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşündü. İçinden bir kuvvet dedi ki selam verme. Çocuktur. Selamın, kadri, kıymetini ne bile. Halbuki müminler hep birbirine selam verecekler, selam. Evaki selamet olacak. Selam teslimiyet ve selamdır. Ve mümin kardeşine şu paroladır o selam vermek. Ben senin din kardeşinim, hak yoldaşınım. Benden bir ihtiyacın var mı? Hazırım sana yardım etmeye demektir o. Şimdik söylüyor. Vereyim mi vermeyeyim yavruya? Resul-i Ekrem cümle enbiyaların serdarı Allah'ın Mahbubu Muhammed Mustafa çocuklara selam verir. Bak çocuklara selam verirdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kibir diye bir şey yoktu kendisinde. Zaten şöyle buyurmuşlar ki kalbinde zerre kadar kibri olan bir kimse cennete girmeyecektir diyor Peygamber. Zerre kadar kibir. Neymiş, ne olmuş? İnsan nereden geldiğini şimdi nasıl yaratıldığını düşünürse kibirlenemez. Çıktığı yer belli. Aslında ne olduğu malum kendince biliyor artık ne olduğunu. Ne kibirleneceksin? Köprünün bir başından bir başına çıktın, bir başına gireceksin, tarafa geçiyorsun işte. Köprünün orta halinde ona ona kibirleneceksin. Hep senin değil. Hiç senin bir şeyin yok. Vücudun toprağın, ruhun Hazreti Ezrail'in, malın bırakacağın mal mirasçıları. Makamım varsa arkandan bekliyorlar. Hemen gitsinle yerine biz oturalım diye. Öldüğün gün çok sevinecekler. Makamımı bize bıraktım diye. Ölecek bir adam ölmüş adamın yerine göz koymuştur mutlaka. Ölüme namzet olan ölecek bir adam ölmüş adamın yerine göz koymuştur. Bu böyle giriyor bu iş. Kibir neye olacak? Et ile kan biraz öldükten sonra bırakırlarsa kokar adam. Eveli de malum. Çıktığı yer de malum. Nereden geldiği biliyorsun. Söyle birim burada. Niye kirleneceksin? Derhal hak, Hakk'a kabul edeceksin Hakk'ı. Köylü de olsa, kentli de olsa, cahil de olsa Hakk'ın konuşuyor. Derhal boyunu yedireceksin. İstersen 90 tane fakülde bitir. Tevazu o. Hakk'ı kabul etmek. Hakk'ı teslim etmek. Böbürlerim Hak'tan kendini yüksek görmek şeytandır. Gücüs olur. Ama Cenab-ı Hak kibirlenenlerin burnunu yere sürtüyor. Mütevazile de ref ediyor, kaldırıyor, yükseltiyor Cenab-ı Allah. Adet öyle. Kendi, kendi ridasını kimseye giyilirmez. Ona aittir kibir. Allah'a aletle. Selam vereyim mi, vermeyeyim mi? E ve Ramazan biraz daha konuşalım. Ramazan'dan hariç çiftlik bulamıyorum. Belki işlerin sülen var ama... Birkaç kelime fazla konuşalım. Belki burada terliyorsun ama yani bu kıyamette... Gökten güneş inecek insanların beyni üstüne... Beyinler kafatasında kaynayacak... O vakit terlemezsin. Burada terleyenler. Allah için terleyenler. Allah için ağlayanlar orada ağlamaz. Burada gülenler orada çok ağlayacaklar. Bakın Allah için ağlayanlar orada ağlamayacaklar. Burada terleyenler hak için, o terlemeyecek. Arşın gölgesinde, Hazreti Muhammed'in civarında isyan olacaktır. Ve Resul-i Ekrem'in, o muhterem peygamberin kendi eliyle Abu Kefser'den nuş edecektir. Efendim ne olmuş? işmiş? Bak hatırlıyorsun. Şimdi bir suza... Su, su, su, su. Ne oldu bak? Göreceksin. Suza, su, suyun ne ol, kıymetini bileceksin şimdi. Allah sana bildiriyor. Yemenin, içmenin, suyun kıymetini bildiriyor Allah sana. Mahsa günü açız böyle işte. Kıyamet gününde. Ancak... Oruç tutanlar Hazreti Allah'ın sofrasında bulunacaklar. Allah Resulullah'ın sofrasında, arşın altında. Hatta bir kısım kimseler gizli olarak götürülür cennete de. Cennetin kapılarına vardıkları kıtta hazin sorar onlara. Siz nasıl geldiniz buraya? Biz dünyada cenab Hakk'a gizli yiva ediydik. Allah bizi gizli getirdi bu yediyle. Oruç tutanlar için bu. Senin için bu müjde. Hem sıhhada kavuştu hem ruhun sıhhada kavuştu. Biz gelelim dersimize... Selam vereyim Resul-i Ekrem çocuklara selam verildi. Ve başlarını okşar idi. Hatta Resul-i Ekrem'in bir çocuğun başını okşadığını şuradan bilirlerdi. Mübarek gül kokardı cenab Peygamber. Hangi çocuğun başı gül kokuyorsa bilirlerdi ki Resul-i Ekrem onu ok okşamış. Sen de yetimi okşa. Yetimi okşamak Hazreti Fahri Risale'de okşamak gibidir. Resul-i Ekrem de yetimdir çünkü. Sen de malını öküne güvenme. Allah ruhunu kabz eder sevgili evlatları yetim kalıyor hemen. Bir anda olur bu işler. Yetimin gözyaşını istiyor. Yoksula elini uzat. Yoksul daima fukara değildi. 10 da ceddi fakir oldu. Zenginler fakir, fakirler zengin olur. Hastaları sıhhatlanır, sıhhatlar hasta olur. Bir minibar kadar Hazreti Hz. Allah-u Celle Celaluhu. Düşün bunları, sana Allah göz vermiş. İbesiz göz senin başın üzerinde düşmanındır. İbesiz göz. Tahta bir rüya selam vereyim mi, vermeyeyim mi çocuğa, abdullah Mübarek dediği bir kuvvet verme. Çocuktur selamın kıymetini ne bilir? İçinden diğer bir kuvvet ona ver. Sen aklı maaşını Hazreti Muhammed önünde kurban et. Çünkü resul Ekrem çocuklara selam veriyordu. Dedi. içinden bak sana, sana da söylüyorum bir şey yapayım yapmayayım düşün böyle. İçinden bir kuvvet yap der. Diğeri yapma der. İçeride burada bir takım mahlukat var yani. Seninle konuşurlar yani içeri. Onlar yarın hepsi bir şekle gelerek huzur gelecekler. Kimi yılan olarak, kimi akrep olarak, kimi insan olarak, kimi yüzleri Bedir-i gibi semadaki. Kimisinin yüzü cüzamlı, öyle gelecek. İçeridekiler yani, canım bahsediyor? Düşmanlığı yanına taşıyorsun, belinde taşıyorsun düşmanını, yahut dostunu. Aklını kurban etti, Abdullah İlmi Aleyk geldi çocuğun yanına. Esselamu aleyke ya Arapça yani evladım selam, Allah'ın selamı üzerine olsun deyip dedi. deyince o başını böyle kaldırdı. Abdullah'ı Mubarek yüzüne, mübarek yüzüne baktı. Ve aleykümselam ya Abdullahül Mübarek dedi. <gülüyor> Abdullahül Mübarek şaşırdı. Bilmediği bir şehirde ufak bir çocuk kendisinin ismiyle de hitap ediyor. Evladım, sen benim kim olduğumu nereden tanıyorsun? Alemi Erbahta eleştirdi Rabbükü hitabında Allah sana Abdullahül Mübarek diye hitap etmişti. Ben o haftadaydım, seni unutmadım." dedi. "Sen unuttu mu?" dedi. <gülüyor> Hemen Abdullahül Mübarek Buyurdular ki hemen şu nefs ile, ruh ile aklin farkını şundan öreyim bu, bu Çünkü bunda bir ilim var. Evladın nefsile ile bana, ruh ile akli ve nefsi bana nasıl tarif edersin? Dedi ki sen karşıdan gelirken şimdi bu çocuğa selam vereyim mi vermeyeyim mi diye düşündü. Bir kuvvet dedi ki verme. İşte o nefsindir dedi. Nefsi daima insanı şerre götürür. Nefsin da işte bu onu çezer. aşık ezer. Verme dedi o nefsindir. Sonra aklin ve ruhun dedi ki ver resul Ekrem çocuklara selam verir dedi. Sen geldin bana Resul-i olarak e selam verdin ve aleyküm selam ya Abdullah'yı mübarek. Peki evladım bundan ne oynuyorsun bu topraklarla böyle? Ben çocuğum oyun ihtiyacını duyuyorum dedi. Sen de çocuğunu oynat. Çocuk oyun çağındayken oynat çocuğunu o hakkı ona. Eğer oyun çağında çocuğunu oynatmazsan o oynamayacak daha da oynar sonra. Yani zamanımızda olduğu gibi 60'li adam tavla oynuyor. Mezarlığı hazırlanmış. Kapıya tabut gelmiş durmuş. O hala kağıtla tavlayla bilmem ile bilmem bir türlü bir takım şeylerle oynuyor. Çünkü vaktiyle oynamamış o hiç. Şimdi çıkarıyor acısını oyunu. Çocuğunu oynayacak çağda Hakk'ı onların oynatacaksın. Yalnız arkadaşlarına bak. Kimle konuşuyor. Bütün dava var bunlar. Arkadaşlarını iyi seç. Kötü arkadaşlarının arkadaşların, çocuğunu berbat edersin, felakete yuttürür. Yani ölümden daha beter işlere işte, başına getirirsin çocuğu. Sen de öyle. Efendi bir takım çirkin adetlerim var. Çirkin adetlerim var. Alışkanlıklarım bunları terk etmek istiyorum. Nedir o? Ramazan'da elhamdülillah Tevfik-i geliyor. İçkiyi falan bırakıyoruz. Tabii bırakacaksın. bulan garibisi de kapamış orada meyhaneyi, Kapalı Ramazan dedi. Utanmıyor musun? Sen Muhammed değil misin? Muhammed-i Resulullah demedin mi? Yarın öldüğün vakitte seni bizim getirmeyeceklerim seni musallaya. Hiç bakmadın mı ibretle musallaya gelenlere? Ramazan yönünde içki. Allah insa adet yani Ramazan'ın hariçliği yapıyoruz. Heh. İçkiyi terk edeceksen, evvela içki arkadaşların terkeyle. Sonra içkiyi terk edersin. İyi dinle sözlerimi. Derde devadır. Kumarı mı terk edeceksin? Evvela kumar arkadaşlarını terk edelim. Ondan sonra kumarı terk edersin. Kumar arkadaşlarını terk edin, kumarı terk edemezsin. Kötülüğü mü terk edeceksin? Evvela kötü arkadaşlarını terk edelim. Ondan sonra kötülüğü terk edebilirsin. Ama çocukların zamanında oynar. Oynasınlar. Sileyle, yumrukla canını getirmeye kalkma. Sonra sana intikam besleri içerisinden sen kuvvetten düştün mü yahut öldün mü o ipini koparır sonra bir daha. Biz nice hacı hocacukları gördük öyle. Hocanın <gülüyor> hacının sağlığında başında takke ayağında şal var. Ayağında bir yarım ta takın yiğidi. Sonra vaktaki babası verince zinciri kupu verdi onun sonra gitti. Çocuğuna daima tatlıkla karşını alacaksın. Ona Allah'ı sevdireceksin. İslam'ı öğretmek demek yalnız namazın rükümlerini öğretmek demek değildir. Onlar İslam'ın rükünleridir. Allah'ı sevdireceksin. Allah'ı sevdireceksin. Resulullah'ı sevdireceksin. sevdireceksin. Peygamberi sevmedin mi, Resulullah'ı sevmedin mi, kalbinde muhabbet yok mu? İbadetin lezzeti olmaz. Zaten Allah kabul etmez öyle ibadet, reddede. Evladım niye bu topraklarla oynuyorsun böyle? Yani. Dedi çocuğum ben, dedi yahu insaf et, oynuyorum. Aydinle ama çocuğu şimdi. Gene böyle İmam-ı Azam geçiyormuş. Bizim mezhep sahibi, rahim İmam-ı Azam, Ramazan'da 61 hatim indirilmiş. Mübarek değil. Acer mübarekesi. 61 hatim. 30 hatim gündüz. 30 hatim de gece. 1 hatim de teravide 61 hatim. Sen kaç yadak Kur'an okuyorsun? Ne kadar Kur'an dinliyorsun? Soruyorum sana. Bilmiyoruz maalesef okuyamadık. Resul diyor ki beşikten mezara kadar okuyacaksın diyor. Beş kuruş için 99 türlü şey yapıyoruz beş kuruş. O da biz ya yeriz yemeyiz. Ya, ya bir falan maramil niçin Allah'ın kitabını okumuyorsun ya neler niçin vermiyorsun İslam'ını, dinini imanını yarın o lazım sana Allah'a kasana derim ki 100 tane fakirde bitirsen hepsinin diploması kabirin haricinde kalır bütün cihan senin olsa hepsinin tapusu çapı kabirin haricinde kalır ancak ameline kabire girersin tek başına haberin var mı ondan ölenleri görüyorsun onlara var bana yok diyorsun, değil mi o dilici pek yakında gelir küllatın karib Kaçıncı Ramazan geçiriyoruz. Hemen verir, hemen verir, Hemen verir, hemen geliverir. Kapıya cansız tabut geliverir, cansızlar. Çocuklarımız yetim, karılarımız dul kalır. Sevdiğimiz malları sevmediklerimize kalır. Geremezsin, kıyamazsın böyle. Aman paracığım diye. Kime sevmezsen ona kalır. Adet böyle. Aynı bir kurna, hamam kurnası gibidir. Bir cenabetten bir cenabete kalır. Hepsini verdirmedik elenler. Hepsini verdirmedik. Rızkından beri diyor Hazreti Allah rızkından beri ve mim olacak neymiş din oğul. Allah'ın tayini kadar. Ama sen cömertmişin daha var der. Ne vereceksin gelecek senden. İnşallah da söyleyeceğim size ki canın sıkılmasın. <gülüyor> Allah'tan razı olsun. Allah'tan razı olsun. Bir zaman demişmiş Hazret bir çocuk oynuyormuş öyle küçük çocuk. Küçüklerde bazen iş olur. Çocuk ayağa kayıyormuş. <gülüyor> söyle ama bu mağazam demiş. Aman evladım düşeceksin deyince şöyle bakmış. Ya imam ben çocuğum demiş. Düşerim de kalkarım. Sen düşme. Sen bir düşersen aklından milyonlarca insan düşer demiş. Yani yanlış iştahat yaparsan diyor. He. Evladım oynuyorsun ama toprakları dolduruyorsun, topuluyorsun, gülüyorsun, dağıtıyorsun, ağlıyorsun. Bunun bir manası var. Ha, bir var diyor. İnsanoğlunun vücudu birçok talalardan, şuradan buradan yetişen nebatat ve bakliyat ile meydana gelir. Mesela Bundan yetki sene evvel ben babam yemiş oldu işte ekmekti, soğandı, bilmem tuzdu, tuz zeytindi, peynirdi, etti. Ondan meni haslı oldu, bizim vücut meydana geldi. Değil mi? Bu binayı ilahi oluyor şimdi. Vücut binayı ilahi oluyor. Arşi olan ruh da üzerine bindiriliyor. Ne de bindiriliyor üzerine. Akıl da bindiriliyor. Ve Allah'ın kitabıyla boyanırsa, Allah boyasıyla boyanırsa, kitabı Allah'a itaat edersek, o vakit o binayi ilahi oluyor. Allah'ı kâbede arama. Allah ne Kudüs'te ne kâbede, ne Medine'de. Allah her yere hazır ve nazır. Külli şeyin muhit. Mekandan münezzeh. Fakat mekanların mekanı Allah semalara sığılmış. Senin kalbine, benim kalbe tecelli etmiştir. İnşallah kalb temiz olursa ama. Kirli olursa oraya, oraya sultanı getirmezler. Bir ev kirli mi? Oraya insan gelmez, insan olan oraya. Nerede Allah girer? Sürt çıkar avyarı dilden tatecelli ilahak, padişah konuluna saraya hane mağur olmadan. Kalbin tetriyediği olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Bu temizliksin bunu, Bu, temizlenecek. Bu kirli kalpler huzura gidilmez. Hatta hala da oraya tecelli yetmez kalbe. Temizlenecek kalp. Ucub, kibir, riyâ, haset, gadab, hubuca hubumal, şehvet. Allah'ın sevmediklerini temizleyeceksin. Oruç sana ona hazırlıyor işte. Kamçılıyorsun. Nefsin kafasını açtık Cenab-ı Hak nefsi yarattı. Nefsi yarattı sordu sen kimsin ben kimim? Sen neysen ben oyum dedi nefis. Bin sene yaktı allah ve Teala çıkardı sordu. Sen neysen ben oyum dedi. Bin sene dondurdu. Soğuk cehennemi de var çünkü. Hem sıcak cehennemi var hem soğuk cehennemi. Efendim şimdi bir işin dedi cehennemde ateş var bak. Dünyayı görmüyor musun? Arabistan çölleri var yakıyor da, şimal var yani güney kuzey var oraları donduruyor. Bak dünyada hepsi misali var çünkü. Ahirette ne varsa dünyada bir misali vardır. Akrepler, yılanlar, çiyenler, sinekler, sivrisinekler bedava hak olmadı. Ahirette olan şeyleri Cenab-ı Hak bir numunesini dünyaya verdi. Görün bunları dedi. Bunlarsa müptela alacaksınız dedi bunlara dedi. Yahut gülen bahçeler, huriler, gelimanlar, bildanlar. Remzi onların dünyası. Ne varsa kainatta ahirette var, ne varsa dünyada bir misli vardır onun. Meyveler de öyle. Hatta yarın inşallah meyveleri yediğimiz vakitte dünyada yahu biz bunun bundan yemiştik diyeceğiz. Bunun cinsinden diyeceğiz. Portakal mı elma mı neyse işte. şu bakarada söylüyor cenab Ya. Çünkü yılan. Yılanı sen yuturuyorsun burada. Benim nedir o senin? Kabirde baş başa kalırsın. Sarılır sana sonra. Boynuna sarılır. Hani veremediğin mal var ya. Mal var ya. Veremiyorsun zekatını. Sayıyorsunuz kıyamıyorsun. Hem birer birer verme öyle. Fakir, namuslu kişiyse biraz fazlaca verirsin. kimle sermay seneye o da versin zekâtı. Ne olmuş yani? Cüneydi Bağdadi bir birisi geldi, Efendi sana ben talebe olacağım, devriş olacağım, beni ıslah et dedi, paraların var mı var, al bunları Dicle'ye at dedi, hepsini birden. O saat götürdü Dicle'ye, birer bir attı böyle zevkler. Attı ama bire bir attı, geldi ne oldu? hepsi birden mi attın, birer birer bir attı. Neden zevklendin birer? Sen dedi devriş olamazsın Halidik. Sen kıyamıyorsun dedi. Onda bilecek diyorsun, bir bile birer atarken. Ya kıyacaksın biraz, kıyacaksın. Olmaz öyle kıymadan. Kıramazsan dili ucaına örek dur, girme meydana. bu meydanda niye başlar, kesilir sarar olmaz. Ya haceti dünya için sen varırsın yüz yere, haceti ukva için hiç vurmasın yüz yere, hiç koymasın yüz yere. Olmaz öyle. İşte bina ilahi olduk vücut. Kabeyi yıkmakta şimdilik daha kötü. Kabeyi İbrahim Peygamber yaptı, vücuda Allah yaptı. Acaba dedim mi? Ne vakit ki insanlar insan kıymetini verecek Müslümanlar insan kıymetini Allah vakit insan olacaklar. İnsan kıymetini bilmeyen insan olamaz. Maalesef şartta da bu yoktur. İnsan kıymeti bilmezler. Garıpta, garıpların yükselmesi İnci'ye tabi olduklarından değil bizim de geri kalmamız Kur'an'a tabi olduğumuzdan değil. Ya neden? gartta insana kıymet verirler. İnsana kıymet veriyorlar. İnsana. Bizde ne olmuş yani? hiç çıkardı. Bağırıyor. Yahu dedi ki şu almaz. O aşağıdan bağırıyor. Sen üç kişilik satana biliriyorsun. bindiriyorsun. Yahu birerse batar. Batarsa batar. Nasıl olsa ölecek değil mi? Hastanene gitmiş şey yıkılmış. Kimse bakar Nasıl Ölecek değil mi? Ölse. İnsan kıymetini bileceksin. İnsan kıymeti. İnsan kıymeti. İnsan kıymetini bilen Allah'ın kıymetini bilir. İnsana şükretmeyen Allah'a şükretmez. İnsanı sevmeyen Allah'ı sevmez. Yalandır o. O zahid sofunun kendi hayalidir. İnsan seveceksin. Ne demek o? Öpeceğim şey umana değil. Hakkını, hukuku teslim edeceksin. Hürmet edeceksin hakkına. Reade edeceksin. Muhabbet göstereceksin. Topluyoruz. İşte şimdi o ne oluyor? O çocuk anlatıyor. Lafı karıştırıyoruz. Efendim Abdullah'ın mübareke. Eh. İşte o topluyoruz. Topladığımız vakit insanın meydana gelmesini ben işaret ediyorum şimdi. Ona gülüyorum. Binahi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 Buradan götüreceksin. Kat kat veriliyor şimdi. Ramazandan evvel bira ondu, e şimdi bira yetmiş, bira 700, yüz, bira e bin, bira e 7 milyon. Allah alim. Allah daha da üstünlük Bir namaz kısını öyle, 2 rekat az kıs 70 rekat namaz kılmış gibi. Allah az Durma. Doğru mu? Namazın vaktinde kıl. Orucunun vaktini kaçırma orucunu. Fırsatı gayret değil Hastalar, seyahatte olanlar, çok yaşlılar, emcikliler, hamileler, çok ağır işe çalışanlar, çok ağır işe ama dayanamıyor ateş karşısında falan. Allah bunlara müsaade yoruşlarının yemeği, Ramazan'dan sonra kısa günlerde tutarlar oruçlarını. Hastalar, bir de yığılmayacakse yerine fidye verir. İhtiyar da öyle. Çok ihtiyardan orucu dayanamıyor. Fidye verir. İki vakit karnı doyuracak kadar bir yiyecek verir. Ondan gayri, gençlerimiz orucun tadını tutmalı ve nefsi insan etmeliyiz. Nefsi gemleyen oruçtur. Bin sene yaktı Allah. Bin sene doldurdu, sordu. Sen kimsin, ben kimim, sen değsen ben oyum dedi Allah karşı nefis. Hı -hı. Bazen biz dinleriz de Firavun deriz, Firavun ene Arab kümün ala demiş, Allah davasında bulunmuş deriz. Onun hakkı var gene, sana bana göre. Ordusu var, hazinesi var, askeri var, milleti var falan. Sana bana ne oldu? Fıkaraysan camide, bitin kanlandığını camiyi terk ediyorsun. Seni firavun seni. O daha dağısı nehrendir. Sonra Allah nefsi bin sene aç bıraktı, bıraktı, Çıkardı, sordu nefse. Allah kimyaker gibi tecrübe etmedi. Nefsin ne mendebur olduğunu bize bildirmek için yaptı bu işi. Yoksa Allah bilmiyor da bakım dini oluyor diye öyle sakın alınır. Neyiniz aklına? İnsan kabir olur. Dinden çıkar dışarı. Allah alem ve dedi. Bize bildirmek için. Bin sene aç sonra sordu nefse. Sen kimsin ben kimim? Sen Rabbül Aleminsin ben aciz nefsim dedi. Açlık ah belini kırdı. Allah orucu farz eyledi bizlere. Şimdi kerkil <gülüyor> nefsine gale olmak ister. Hayvaniyetine gale olmak ister. Çünkü vücutta iki, kudur, iki kuvvet var. Bizi rahmaniyet biri şeytaniye. Şeytaniyet neviz kısmı. Rahmaniyet ruh ve akıl kısmıdır. İki padişah vardır, harbederler ederler İki padişah harbederler ederler. Ve vücut iklimine, vücut iklimine hakim olmak isterler. Vaktaki nefis galebe çalar, o vücut, -en o vücut hayvandan daha ettafı <gülüyor> Kafirlerin yaşayışı gibidir. Galarette hayvanlardan daha darbaktır. Vaktaki ruh galebe çalar, akıllar ruh, o vakit o vücut bina-i ilahi olur. Hak eder yani o vücut. Acaba atabildik mi müminler? <gülüyor> Efendim veremiyorum deme sakın ha. Vereceksin. Sevdiğinden vereceksin. Seve seve vereceksin. Dün akşamdan kalmıştı orada pide. Fıkaraya ver Olmaz. Fıkaranın eliyle Allah'a veriyorsun. Pantolonun dili biraz setmiş. Onu, onu ben giymiyorum ama fıkaraya dayanalım. Allah'a veriyorsun. Pek güvenme. Pantolonu bulundu ama kısırı bulamasın nasıl nereye gideceksin sonra? Kısırın Allah'a, pantolonu yiyecek. Kısırın Allah'a, secde et. He? Pantolonu verene teşekkür edersin. Kıçıların Allah'a sece şey, şey etmeyecek misin? Giymek için ayakkabı verene mersi diyorsun ama ayağı veren Allah'a hiç şükür etmiyorsun. diyeceksin olmasına değil, giyeceksin? Sulu verene teşekkür var içmek için ağzını düzgarın Allah'a teşekkür yok mu? Bak anlıyorsun açlık ne demektir? Yarın kıyamet gününde böyle olacağız işte. Uzun yıllar ancak Muhammed Resulullah diyenler aman-ı salih haycadeler onlara uzun değil kıyamet günü. Bir hayvanın sağacağı kadar. <gülüyor> Fakat kefere fecere gayet uçur. Aç bir ilaç, çıplak. Hatta Ümmül Müminin Hazreti Ayşe annemiz demiş ki ya Resulallah kadın erkek çıplak mıdır kıyamet günüyle? Ya. Çıplaktır. E erkekler kınlara bakmaz mı demiş. Ya Ayşe o öyle bir gündür ki herkes kendi derden düşmüştür. Gözler yerinden oramış. Kimse kimseyi görmez kendisinden başka. Herkes çıplak ancak yetimleri giyirenler çıplak değil. Allah'ın elbiselerini giyecekler. Herkes aç Açları doyuranlara Allah sofrasında doyuracak. Herkes susuz, korusdan müminler hakkın sofrasında iftarda bulunacaklar orada. Durma. Dünya ahiretindarla sürü burada et ki orada göreceksin. Ekmeden kuru kuruya, bir şey yapmadan, ben kurtulurum plan değil, aklını koy. Ekmeden olmaz. Tarlaya geleceksin mutlaka. Sahibi derse kadirdir ama adetleri böyle yapmış, öyle koymuş maddelerini. Allah'a. Ekmeden biçemezsin. Fırsat ganimettir. Ek, ibadetini yap. Hem namazı, yalnız şey, Ramazan'a namaz, kılma. Ramazan'dan sonra da namaza devam edeceksin. Namazsız Müslüman olmaz. Müminin miracı namazdır. Müminin tacı gene namazdır. Müminin bineği gene namazdır. Namazını kılacaksın. Kalbin temiz filan sakın ha, sen onlara uyma. O kalbi temizlere filan sakın ha. Katiye. Şeytan hacı olarak, şeyh olarak, hoca olarak görünür adama. Allah haramı haram, helal helal ilan etmiştir. Kur'anat abi, Resulullah'a ne ...sümmet neden raha edeceksiniz. Namaz. Kolay. Beş vakit namaz. E, bazen kaza kalırsa Allah'a ağla... ...ya kalamadım ya, bir kadar kaza edersin. Allah kabul eder yani. Bak bir güzel. Kulluğun ifadesi değil mi? Ramazan-ı Şerif'te orucu tutacaksın. Zekatını ver. Zekat malı eksiltmez. Arttırır. Asmayı kesmiş gibidir. Kesmezsin, asmayı nasıl fışkırırsa... Zekat veren Allah fazla verir. Bak dene. Faiz malır, parayı bitirir? Zekat bereket verir. Ömründe bir defa hacet. Gönül hacını bol yap. Gönül hacını. Yani gönül al. Ah alma. Kimsenin ahını alma. Gönül al, gönül al, gönül gönül, gönülü hacet. Gönül cevabı hac yap. Acı doyur, çıplığa giydir, büyüklere hürmet göster, küçüklere şefkat göster. Sen Resul Ekrem ümmetisin. Allah sana Kur'an'da mümin değil hitap etmiş. Allah. Kendi ismini sana vermiş. Resul-i Ekrem ümmeti ümmeti demiş sen misin? Evlat fedaya kalkmış mahşer gününde. Ya Rabbi Fatih'im, Hasan'ım, Hüseyin'im, Kasım'ım, Rukiye'm, Abdullah'ım feda illa ümmetin mi sen misin? O, o peygamberin kıymetini bilmeyecek misin? yani? kalır mı? İç kıyran, falan? kıyran falan ibadet o terazileriz örsekleriz musunuz? Kalbinizi bozmayın siz. Kalbine kal Allah sen bizi muhabbete getirir. Oruçmuş üç kısımdan Vakit geçti. Şu, bu kadar inşallah İnşallah saatte sağ olacak. Ya Rabbi hep oruçluyuz. Senin davetine icabe ettik ya Rabbi. Sen davet etmesen biz buraya gelemezdik. Hadi geldik. kabul içeri giremezdik. Sen hanile bizi kabul eyledin. Burada bizi kulluğuna kabul ettiğin gibi yarın kıyamet gününde de kulluğuna kabul et. Ve Resul-i Ekrem'in nikah bizleri şad Ve bizim birliğimizi, tevhidimizi bozma ya Rabbi. Amin. Tevhid daima rahmettir. Nifak şirktir ya Rabbi. Amin. Bizi tevhid nur ile pür Bir vücut gibi hareket eylem ya Rabbi. Amin. Günahkarlarımızı daha mübarek oruçta müminlere bağışlayıp günahlarını af et. Oruç tutmayanları da af eyle ya Rabbi. Kur'an'da müminlere bahşediyor bunları ya Rabbi